Şimdi bismillahirrahmanirrahim ve'l maani'n naqizatu Abdesti gerektiren manalar, abdesti gerektiren durumlar. Birincisi nedir? Kullu ma kharace Ön ve arka yoldan çıkan her bir şey abdesti bozar. Tabii burada ma ifadesinin kullanılması, yani ön ve arkadan gelen her bir şey derken ister bu muhtad olsun, işte e, idrar gibi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 Erkekler içinde olduğu söyleniyor. Rüzgarın çıkmasın konusunda abdestin bozulmayacağı, zira orada hakiki manada bir rihin olmadığı, bir ihtilaç olduğu, öyle tevehhümün olduğundan bahsedilmiştir. Ama bunun haricinde gerek mutat, gerek muhtat olsun, gerek necis veya necis olmasın her halükarda ön ve arkadan çıkan bir şey abdesti bozacaktır.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 Tabii bayanlarla alakalı pamuk meselesinde idrardan bahsediyoruz veyahut da necis olan bir maddenin çıkmasından bahsediyoruz. Yoksa normal mutat olan, fıkıh dilinde rutubetül ferş diye ifade edilen vajina salgısından bahsetmiyoruz ki bunu İlmahal programında defalarca işlemiştik, detaylı bir şekilde de anlatmıştık ki orada tercih edilen görüşe göre bunun necis olmaması ve abdesti de bozmaması denmişti.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 E, Alü'l-kari bozacağı görüşün olduğundan bahsediyor. Yani hulâsa bu konuda bazı tartışmalar var. Aslında bu tartışmalar, safi olan suda iltihabın olup olmaması, onda necaseti içinde barındırıp barındırmamasından kaynaklanması e, kişinin aklına geliyor.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 Evet, buraya kadar baktığımız zaman ''Küllü mâ kharacemine sebileyn'' dedik. Ön varkadan çıkan e, mutat veya gayr-i mutat şey abdesi bozar. Kan, irin, e, carahat, iltihap bunlar bozar. Dört tane yaptı. Bir de ''Valkay kusmuk'' Kusmuk da keza abdesi bozar. Ancak kusmukta aranan bazı özellikler var. Yani mutlak anlamda kusmuk istifra abdesi bozar denmez.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 E, tutabiliyor ama tutması külfet ile olacak, zoraki olacak. Böyle bir durum olursa bu bir ağız doluluğudur e, şeklinde ifadeler var.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 Veya su olması veya başka bir takım mideden gelen şeyler olması sonucu değiştirmez. E, sadece İmam Mehmet Yusuf'un e, bir konuda itirazı var. O da yani ay aykırı bir görüşü var. E, balgam olursa. Yani bu kusmuk e, balgam olursa ama bu balgam mideden gelen balgamsa ittifaklı abdesti bozar. Ama dimadan gelen bir balgamsa, genizden gelen bir balgam ise e, bunun abdesti bozup bozmama noktasında İmam Ebu Yusuf Rahimullah diyor ki bozmaz ama diğer imamlara göre ise e, bozulacağı ifade edilmiştir. Yani İmam Ebu Yusuf ceften gelen konusunda farklı bir görüş sergilemiştir burada yine bir mesele daha var. Ona da temas etmemiz güzel olur. Şimdi kusmuktan dedik. Bunun ağız dolusu olmasından bahsettik. Kişi peyder pey kusacak olsa, peyder pey istifra edecek olsa, bunların her hepsi tek tek meal alınmalıdır. Yoksa mecmuumu, tamamımı, toplamı meal alınmamalıdır. Bu noktada deniyor ki kişi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 toplamı velev ki ağız dolusuna ulaşsa bile aynı mecliste olmadıkça abdestinin bozulmayacağı ile hüküm vermiştir İmam-ı Rahimullah. İmam Muhammed ise bu noktada ittihadül meclis değil ittihadü sebep diyor. Yani sebep birliliği ki bu da gaseyandır. Yani midenin kalkmasıdır.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 Rükü ve secdeli olan gerek farz namazı olsun gerek nafil olsun her bir namazda kişinin sesli olarak gülmesi abdestini de bozacaktır. Hattı zatında namazını da bozacaktır. Tabi zat-ı ve sucud ifadesi itirazi bir kayıttır. Yani bir şeylerden sakınma adına söylenmiştir. Çünkü cenaze namazında kişinin bu şekilde gülmesi abdestini bozmaz.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 yani mükellef olmayan bir çocuğun gülmesinden dolayı da e, bu kimsenin de abdestin bozulmayacak. Ama tabii e, alıştırmasa dediğinde ona böyle yapmak doğru değildir. Abdestin de bozuldu git abdestini al demek e, tabii ki e, bir nevi tertipte yani terbiye noktasında e, daha uygun olabilir. Evet buraya kadar olan bölümde e, İmam-ı Kuduri abdesti bozan durumları dokuz maddede özetledi ve bitirdi. Buradan sonra gusül babına geçiş yapacak. Ama aslında abdesti bozan durumlar sadece bunlardan ibaret değildir. Yine mübaşere-i fahişe diye ifade edilen yani eşlerin birbirleriyle ciddi anlamda ilişki içine girmeleri ama tabii fiziksel bir ilişki yok. Çünkü fiziksel bir ilişki olsa yani tenasül uzuvlarının birbirlerine teması olsa e, bunun ileride de okuyacağımız üzere gusül de gerektirecektir.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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Alrahmanirrahim. Malik yümdin. İya k ve İya k